Evet telefonumuzu alalım. Alo. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. selam. E, hayırlı hoş geldiniz. akşamlar. Hayırlı Teşekkür ederiz. E, şimdi hocam bir sorum olacaktı da e, ben üniversite öğrencisiyim de Cuma namazı vaktinde tam dersim oluyor da Cuma namazına gidemiyorum. Hı -hı. Acaba e, bir mesuliyeti var mı? Nasıl olabilir acaba hocama onu soracaktım da. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Ölüneceğim. Mesuliyeti yok diye miyiz? Yani cuma namazı e, farz olan bir kimsenin cuma namazı kılması lazım. Cuma namazı kimlere farz değil? Belli. Mesela e, derim ki adam tutukluysa. Tamam mı? Ondan sonra e, işte hastaysa cuma namazına gidecek, gidemeyecek kadar. Veya hasta bakıcıysa veya o anda derim ki e, bir hastayı muayene etmek, ameliyat etmek Durumunda ise yani hasta ve hasta bakıcı bu hasta bakıcı kelimesi biliyorsunuz Türkiye'de hasta bakıcı deyince bir meslek sahibi hasta bakıcılar var bu hasta bakmak tabiri sadece onlara değil işte hemşiresini, sağlık memurunu doktorunu da içine alabilir Hı. hastayla yani tam, meşgul olan ha, anlamında değil da mi? hastanın bir yakınlığını da Hı. içine alabilir yani siz refakatçi bulunuyorsunuz başından ayrılamıyorsanız size cuma namazı farz değildir o e, bir de adam mukim değilse, misafir ise, yolcu ise o kimseye cuma namazı farz değil. İşte kadınlara cuma namazı farz değil. Mesela memurlara, işçilere, öğrencilere, çiftçilere cuma namazı farz değil diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peki bunun vebali kime ait? Diyor ki ben tam o saatte dersim var. Öğretmen için de aynı şey söz konusu. Ya hocam benim tam cuma saatinde dersin var. İşte girsen bir türlü, girmesem bir türlü. Ben bunun mesuliyetinden kurtulur muyum dese biz evet kurtulursun bir şey olmaz diyemeyiz. Hmm. Peki ne yapılması lazım? Şimdi Müslüman yardımında? prensip olarak Müslüman ülkede yani birinci buradaki birinci derecede sorumlu e, cuma saatini boş bırakmayan yönetimdedir. En alttan en üstüne kadar düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki işte e, okullarda, üniversitelerde, liselerde fabrikalarda, devlet dairelerinde e, cuma günü, cuma saatini esas yani öğle tatilini ona göre esas alıp şey yapabilirsiniz. E, böyle bir planlama yapabilirsiniz. Diyelim ki planlama yapmıyorsa. Şimdi biz gerçekçi olalım. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ben ne yapacağım diyorsa bu öğrencimiz ben olsam şöyle yaparım. Yani o nasıl yapar bilemem ama yani e, biz de talebelik yaptık. Üniversiteler okuduk öğrencinin bir devamsızlık hakkı var. Değil mi? Evet. O devamsızlık hakkımı ben e, cuma saatlerinde kullanırım. Canım her cumada e, eğer derse girmezsem işte o hocanın dersine hiç giremeyecek olursam, hiç olmazsa e, yani iki cumaklar bir Cuma ya girmem. Veya işte e, o şekilde yapar. İlla mutlaka girmesi gerekiyorsa diyelim ki arkadaşlara not alır. Reyvuta şimdi onu şeye teybe kameraya vesaire çekip onu daha sonra dinlemek de mümkün olur. Eğer zaten yoklama yapmıyorlarsa imza yapmıyorlarsa hiç girmeyebilir. Yani Cuma bütün namazı bütün denemeli için, yani. Değil yani değil Cuma namazı kılmak için bütün yolları denemeli. İlla girmesi gerekiyorsa işte bir girip bir girmemek şeklinde bir şey uygulayabilir. Peki hocam öğretmenler ne yapacak? Yani devlet onları o i̇şte ders için işi, işi bir işi zor oluyor. yani. O da hani hiç cuma namazı kılmayanlar varsa yani e, yönetimle böyle iyi bir işbirliği yapıp cuma saatine mümkünse ders koymamaya... Veya bayan hocalara... Veya bayan hocalara cuma saatine Hı -hı. E, koyma şeklinde e, bir uygulama yapılır. Hani diyorlar ki Türkiye'de ibadet özgürlüğü var. Bak özgürlük yokmuş işte. Yani adam cumaya gitmek istiyor. Gidemiyor. Hani zorunlu hallerde öyle bir işte çalışıyorsunuz ki o işi bırakmak, terk etmek mümkün değildir. Ee, o işi illa bir kişi yapacaksa e, işte zarvetten dolayı o gün o iş yapacak kimsenin e, üzerine cuma sahaklı olabilir. Yani e, mazereti olan kimse konumuna girebilir. E, çünkü ya sen yapacaksın o işi, ya ben yapacağım. Birisi yapacak. E, dolayısıyla e, Cuma namazı kılmak için aslında e, ülke idaresi bir bütün olarak göz geçirmeli. Cuma günü tatil yapıyor ötele ne <gülüyor> evet, yani, çok e, çok şey olur Evet. Çok çok Hristiyan Pazar günü aslında Cuma, günü Yahudilerin, Pazar gününe Hristiyanların ibadet günüdür. Eski ondan günü. dolayı tatildir onlar. ondan dolayı tatil. İşte biz de sanki Hristiyanlaşmışız gibi biz de tatili o gün almışız. Evet. Biraz onlarla entekib olmak, onlara uy uyum sağlamak için mesela Suudi Arabistan'da perşembe ve cuma günü tatil. Aslında tatil diye bir şey yok biz uyduruyoruz yani. Hmm. Allah Kur'an-ı Kerim'de "Fi'l-qud'iyeti hmm. sayatü Cuma namazı kılınca işinize gücünüze yeryüzüne gidin, dağılın. Rızkınıza arayın diyor. Demek ki cuma günü tatil olacak diye bir şey yok. Ama en azından ne olur? Yani rahat işte ibadetlerini yaparlar. Bir, bir saat mesela. Bir saat bütün iş yerlerinde e, zorunlu yapılacak işlerin dışında cuma kullanmak isteyenlere izin verilebilir. Yani böyle evet. bir düzenlemeler laikliğe da aykırı olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. İbadet özgürlüğü çerçevesinde de çok iyi olur. Bak şimdi bu öğrenci kardeşimiz, öğretmenler var, üniversitede profesörler var, devlet dairelerinde gerçi cumaya gidenler gidiyor ama böyle bir düzenleme yapılsa ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Hak ve özgürlüklerin temini için güzel de bir şey olur. Çok da din özgürlüğü kapsamındadır. Evet. Yani bana hem özgürlüsün diyecekler hem de ben onu yapamayacaksam Böyle deyince ben bir hakimle bu konuyu görüşüm. Kardeşim dedi yıllar önce, 15-20 sene önce dedi Türkiye'de tam bir din özgürlüğü var. Dedim yok hakim bey. Nasıl yok dedi? Dedim ben öğretmenim mesela tam benim Cuma saatimde bana ders koydular. Ben nasıl Cuma namazı kılacağım dedim. Canım Görev yapmak da bir ibadettir. Tamam doğru ama o, o ibadet öbür ibadeti terk etmeye mani değil ki. Yani çalışmak da bir ibadettir. Evet. Tamam. Buna itiraz etmiyoruz. Ama çalışıyoruz, ibadet ediyoruz. ölüsü öbürünü terk edelim diye bir şey mi var? Demek ki özgürlük yokmuştu dedim öyle. Hmm. Efendim elini ayağını bağlıyorlar, köpekleri de salıveriyorlar. Ama kendini köpeğe kaptırma. Ben ne yapacağım o zaman ya? Yani? <gülüyor> yani şey um,